Hemen efendim, efendim, efendim burada isminizi yazıyor derse okumuyor musunuz siz? Estağfurullah ben üç aydır okuyamıyorum, ayırdım bir avaralık geldik okuyacaksa dursun ismi okumuyorsa cız, şeyimizden diyor 17 tane birer birer diyor, takip ettim, on yedisi de yani, Bilmiyor demek ne demek canım, Allah kaydolmasın, evladını bilmek. Ben, yani Bediüzzaman'ın said Nursi Nuris'i der ki ben nefsimi şeytanımı da inandırdım dediği gibi bizim her yerimiz efendimize inanmıştı durumda? Sanki etrafta falan ikvanların ismini ben bilmem, kendi hiç görmediği ikvanın ismini haber verir, yazılmış defterde. O bilmiyor, biz bilmiyoruz. Bil-iqrâri ezkürküm bil-emâni aninler. Siz beni bidayette, rububiyyetimi, Allah olduğumu, ikrar ile zikrediniz. Ben de sizi nihayette rahmetimle, inayetimle zikredeyim. Nardan emin kılayım sizi, ateşlere yakmayın. Şöyle yapın. Teqfürûni bil-iqlâsı, ezkürküm bil-iqlâsı. Siz beni sıttı ihlasla zikrediniz, ben de sizi ihlas, ben de sizi halasla zikredeyim gelmesin mehruz belalardan koruyum sizi, gelmesi muhakkak olan belalardan koruyum sizi. Siz biz beni sıttı ihlasla zikredin. Şeytan bile muterif oluyor, şeytan. Kur'an-ı Kerim'de. Allah-u Teala Azadar'ı mel um edince, rejim olununca, bir karışık yapamadı, secde etmediğim yer Bana hiç mi bir şeyse kavurup gidiyorsun? Ne istiyorsun? Ebedi yaşamak istiyorum, yaşa ebedi. Onların üzerine musallat olmak istiyorum. musallat ol. İyiyi kötüden seçersin, cennete layık kim, cenneme layık kim, belli olur. Bu müsaade ettikten sonra sağdan gelirim, sollarından gelirim, yümlerimden gelirim, arkasında aldatmadığım insan kalmaz. Cehennemi lepalep doldurun doldururum diyor. Yalnız diyor, muhlas olanlar müstesine ihlaslı Allah ihlaslaştırmış muhlas olanlar onlar başka, onlara gücüm yetmiyor diyor. Allah'ımız da İhlaslı ibadet edin. şeyinizde Allah'ın rızası bulunsun. Gelişinizde, gelişinizde, yiyişinizde, içişinizde, duruşunuzda, ziyaretinizde, hep Allah rızası için olsun, başka bir şey olmasın. Yani araya bir şey katmayın. İhlasla. Çok haber verdim, şimdi haber veremeyeceğim. ...mutlaka ihlaslı bulunmamız lazım. Oo, ne cennetin ümidiyle... ...ne cehennemin korkusuyla... ...ne kimsenin iyi demesiyle... ...ne kötü demesiyle... hiçbir bir şey bulunmasın... ...sırf bana ben için... ...ihlaslı olarak sık <gülüyor> Ben de size kalasla... <gülüyor> ...gelmesi melhuz olan belaları kaldırmayla... Şeytan yaklaşamaz, ruhumu kabzederken yani sentine gelemez, imanını alamaz, iklast. Hazretüllâhın râzîyallâh van, efendimiz bir yoldan gittin mi Şeytan ütek için diye geçermiş. Hazretüllâh'tan korkmadı. Çok Şeytan'ı korkulanlar var. Şeytan'ı korkulanlar var. Onun için râzîsı, neyse Allah biz mizahatı ziyarete gittik de, İstanbul'da, Efendimiz'in gönderdiği yere giderim ben. Büyük adam diye, büyük adam diye duyduklarıma gitmem. Çünkü kalbimin muhabbetini çatal kazık etmem. Kula varınca keramet gösterir, keşif gösterir, insan aldanınca olur. Yüze uçmak, suda yürümek ne bir şey değerli mi? Şeriatta tıktıktı uymamış keramet. Efendimiz o keramet sahibi. Onun içinde teklerde iş yapıyor, tekler uçta yapıyor, da uçuyor, kurbağa da yapıyor, sinek de yüze böyle uçuyor. İnsan velakat keram ne beni adam? İnsan keramdır. Onu aç. Buraya gidiyor, sonra oraya giderim Gittim. Hicaz'da fıza atmış Ali Haydar Efendi, orada da görüştük. 18 sene bile geçiyordu, siz de Hicaz'da görüşmüştük, dedi. Evet efendim. İsimlerimiz yazdılar, verdiler. Kulağı duymuyor çünkü. Emredim. Sonra, ziyaretiniz kabul oldu diye müjdeler ziyaretinizde boğul oldum. Elhamdülillah. Çünkü ben bir rütbe verici sahibi, bir kumandan, diyelim ki size rütbe takıyım. Parada zengin, diyelim ki para vereyim. Siz ne paranın için geldiniz, ne rütbenin için geldiniz. Buraya ihlaslı şekilde Allah rızası için geldiniz. Öyle olunca sizin gelişinize göre varışı şey Allah'ın, rızasıdır, Allah razı, Allah razı oldu sizden. Oğlum dedi, amellerinizin içine bir şey yani bu Her sohbette derim, tepinden yıldan da yine derim, çünkü lazım olan şey. İnekleriniz, duvarlarınız varsa, sadın mı kan gelir. Süde kan karışırsa yenir mi, İnmez dedik şöyle yazık günle yazmayalım diye. Evet, yenmez dedi. Necistir kan. Ameliyin içine riya katışıyorsa o şeytan kanıdır. Birinci kaç semaya var bakarlar? Sen bunu nuraylık için yapmışsın. Yüzüne çarpırlar. Yani riyalı amel kabul olmaz. Şirke hafidir o. En şey Allah razı hem Allah'ımız, hem Muhammed'imiz, sallallahu aleyhi ve sellem Celle Celaluhu, ikisi de buyuruyorlar ki, kullarıma müjdele. Benim için ziyaretleşenlere, ziyareti sırf benim rızam için olanlara bir. bir. iki seviştikleri benim için olanlara söyle. Sırf Allah için sevişeceğiz. İki, İkramları benim için olanlara söyle! İkram ediyor ya, fayaltı veriyor, çay veriyor, bir hizmet ediyor ya, Allah için! Beni beğeniller mi, olabilir, beğenmezler mi, değil mi, olmadı! Sırf Allah razası için, ikram edenlere de söyle! Benim için itimat edip de dost olanlara da, bana itimat ettiğinden dost olmuş bu zattan, Hiçbir şeyden zarar gelmez. Neredeyse. Dünyada varlığı, madde, şey Yalnız menfaat bilirim ben bu zatla görüştüğümü. Başka hiçbir zarar hissetmiyorum. diye böyle itimad etmişte dost olanlara. benimden de tahakkuk etmiştir. Bunda razı oldum okullardan. Okullar inşallah bizi etsin. Allah için görüştirsin, Allah için seviştirsin, Allah için ikram ettirsin, Allah için itimad ettirsin, öyle oldu mu diyor, benim de muhabbetim tahakkuk etmiştir. Allah, ben de muhakkak seviyorum. Ya, çok öyle oluyor, özçuklarla, Allah Terkrunî bil ihlâsîd ve humsuk Terkrunî bil â bil a bi taatî etkrûn bil muhabbetî Siz beni taatla zikredin ibadetle namaz kılın oruç tutun hacca gidin zekât verin ibadetle taatla zikredin beni gönde ben muhabbetle ve muavenetle zikredeyim size muhabbet edeyim Muhabbet ediyim, yardım edeyim. Hatırlıyorum. Fi meleğimden insan, al turban, fi meleğimden Siz beni insan toplulukları içinde zikredin, ben de sizi melekler cemaati, onların toplandığı zaman da anayım, bu kulumdan razıyım, bu kulumu affettim diye orada sizi de ben de zikredeyim ismimizi anayım. Daha diyor, şimdiye kadar böyle Allah deyip toplanıp da diyor Peygamberimiz dağılma vakı olmadı, daima toplanıp da dağılmadan evvel affederim okullarımı. Bunun için tarikatı Ali'ye bildiğiniz gibi de. Ancak o topluyor bizi. Allah üstadımızı onun mücdad etsin, himmetinden ayırmasın, toplanın, toplanın, zikredin bil İslam'ı erkulun min nuru Siz beni bana teslimiyetle zikredin. Tam Allah'ım diye. Ben de sizi İslam'ın nuruyla kalbinizi ve kalbimizin münevveri etmekle zikrediğim Hak dini, Kur'an dili bir cilt, 500'de iki de va İstâb-ı'l-ezkâr İstâb-ı'l-ezkâr Estağfirullah, Bismillah Tevkürû Velezikullâhi ekber İnne salâta tenhâ anil ahşâ-i vel münker Velezikullâhi ekber Namazdan, abdestden bahse girişsek çok uzun olduk için buraya alıyor kulların muhakkak zikrullah daha büyüktür. Amellerin içinde zikrullah daha büyüktür. <gülüyor> Allah'ın Allah'ı ne demek? O'nun Rabb'ını zikri her şeyden eftaldır. O'nun Allah'ını zikri her şeyden eftaldır. Bir <gülüyor> Namaz zikri müştemil olduğu için her taattan daha büyüktür allah Teala'nın kulunun zikri, kulların Allah'ı zikrinden daha büyüktür. allah Teala'nın kullarının zikri demek, hüsnü kabulü ve ile mukabele etmesi demektir. Husna ise cemalullah'tır. Zikrin mukabili, Allah'ın cemali, kemalıdır. Allah bizi zikirden fikirden ayırma ya Rabbi. Demek Muğveledikullahi ekber. Muhabbet zikrullah daha büyüktür. Zikrullah daha büyük. <gülüyor> bunun Rabbini zikri her şeyden etkildir. <gülüyor> Namaz zikri müştemil olduğu için zikri cem ettiğinden bir tahtan daha büyük. Cimit allah Teala'nın kulunun zikri, kulların Allah zikrinden daha büyüktür. Yandımın zikrinden, Allah'ın zikrinden daha büyüktür. <gülüyor> Allah-u allah Teala'nın kullarının zikri demek, hüsnü kabulü ve husna ile mukabile etmesi demektir. Hüsnü ise Cenab-ı Allah. Cenab-ı neden? Her şey daha büyük. Herkes cennetine dönmeyi istemeyecek cemal-ıllah'ı görünce. Kullarından sürüyor sürüyor götürecek cennetler. Cennet cennette gidiyor. Bir ev bir birkaç konu de isteyene verenler bana Allah seni harit verecek sanır. Böyle hepsini Yalnız bununla cenneti güçlirmek bu Cennete girmeyince cemal-ıllah ver kurup tekrar feniks gibi haber oldu anlasıya edunec yani tavlet ki vücudunu asılıda tekminan var dibi anar içinden raptun ucuya yalgararak fakat yüksek olmayan bir sesle safa akşam zikre hafillerden erme Yeniden duyacak kadar Allah'ın zikri. hayr zikir el-hâfi, hayr-i ziknayet. Zikrin hayırlısı gizlisi, rızkın hayırlısı sene seneye kâfi gelen. Sene seneye kâfi geldim mi... ...ilk anda ben bunu tecrübe ettim, vasiyet ediyorum hepimize. Rızkını teman bulan adam başka bir şeye dalçınır da iller zengin olduk, bak otobüs adı. ben de şu an kopacak am bu dedim ki kör mü ediyor o ifadeni? Çünkü tamay ettiği için gidiyor canım rızlı ee, sene seneye kâbi geliyor <gülüyor> bir diğer de düşüyor ki efendim çabaya benim bir arkadaşımız ne araskerdim 60 yaş 60 yaş birisinin hiç çocuğu. Birisi bir dizgahı kurmuş, ikincisini almış gelmiş, Hicaz'a işçi gireceği ben benim içimle birlikte şöyle, işçi gideceği ettiği, devreleniyor adam ama bildirmiyor bize, diyor ki, bunu yapayım dedim. Biz sen misin buraya aşık? Yalancı adam! Yazlık oluyor, ben bundan çok acıdım, eskiden tecrübemiz geçe geçe bir kaldı, Yapma Allah size. Allah'ın ...verdiği de vermiyor gibi olur. Gitmiyor bana binav Her teşkilatı yerinde var. Yine o yaşında iş göreceğim. Tek çocuğu yok ya. Ailesi ağlıyor. ötekinin de ailesi alır. Öteki de gitmiyor diyor. Nedir dalcınıyor diyor? Ya eller diyor. diyor yani Zenginnesin de biz böyle falan Öyle mi diyor? olmaz bunlar <gülüyor> <gülüyor> ne <Jean> <gülüyor> bunlar? Oh şu ya şu aşağıdan insan önce sorup güzel masma. Yapma yapmayalım. Allah sevmez. Biz dünya için yapmıyoruz. Ahretin işi yapıyoruz. Buraya etti ya mezraatla Nezra'asıdır, tek iddia'nasıdır. Verdiğine bin şükür, Allah'ın verdiğine bin şükür. Bakma, o yok, aşağıya yiyorsun. Olan var mı, ha? Allah'ın şüpheli içinden yalvararak, korkarak, daha yüksek olmayan bir ses. Sabah akşam zikret, kafirlerden olma. Kendini duyacak kadar merdan. Zik'in hayırlısı, izni zik. Allah Allah baş baş <gülüyor> Allah! Allah! Biz de tecrübe ettik, evimizde. Ve <gülüyor> hep gecesine toplandılar. Hep nere vardı, bilinlerdi. Allah! Allah! Allah! Hiç dersek gelmiyor. Gelmiyor zormenler. Kardeşim, ne olur, gel. Böyle, bak. Allah'ımıza duyuracağız, bunlar duysun diye önceden Hiçbir şeyden dışarıya çıkmasın. Hiçbir zaman sohbetimizin. yalan bir kez gidin. Allah! Allah! Uğur. Yarım saat, bir saat uyumu almışlar. Böyle, öyle uyuyor. Yani Allah da diyemiyor. Allah ağlıyor, gözü boşanmış. Böyle Allah'a Allah Onun <gülüyor> için mevlaç. Rızkımızı da tifayet miktarı bulduk mu? Kimseye muhtaç olmuyor. Hacca gidebiliyor. Misafir kabul edebiliyor. Misafir kabul edebiliyor. bir tecrübe et bakalım. Duyuluyor bir kelesi. Ondan sonra misafir kabul edebiliyor. Misafirin yatacağı odamız var. <gülüyor> Eskelatınız eldüzüne. Daha debelenmenin yüzümü yok. Anlayayım isterseniz, yani rızkı kendine kafi gelen adam... ...artırayım diyesi, doğru söylen, artırırsa iki üç yüz bin lira... ...fazla olursa, namazı huzurla mı kılar, huzursuz mı kılar? Böyle ne atsak ola, bir yılda hırsatıyormuş oraya... Yani, ...yani daha yukarı onun namazın, zikrin vesveseli mi olur? Yansa rahat mıdır? Dön söyle, ...geçiminden çok aşağı borçlu olursan, 50 bin lira, 100 bin lira borçlu olursan, namazı kılar mına? Huzurlu mu kılar huzur, huzursuz kılar mı? Çünkü vesvese hiç durmaz diye, kazanım? Allah'ın elinde. Onun için peygamber müreği zikrin hayırlısı, e, kifayet miktarı, zikrin hayırlısı yemdik ben gizli zikret, ben duyuyorum bunu. Ben duyuyorum. Onun için Akşı tarifinde gizli zikret, çok erdi. Şahin Akşıbel'in efendimiz böyle bir sohbeti oturuyorlardı, bu sallallahu aziz, sohbette birisi şurada yediğinden ALLAH! Bak. Bunu reddediyorlar, tarikattan merdiven, Allah dedi. Girdi böyle. Bize dedi, sen dedi, de ben gafletten uyantırayım demek oldu edepsiz. Şeyh'in yanında öyle bağırmaktı Değil dedi. Bir. İkincisi, Allah uzakta gibi kalırdı. Allah hazır, nazırı mı verir? Ben cezbe halim. ...cezbesini zapt edebilirdi, iradesi var oldu, iradesini kullanmıyordu, iradesini kullanmıyordu. Hatta öyle sükûnete gelince... ...rabıtanın yani be... ...Kayser'de çok olurdu. Allah! ...dedilme çünkü rabıtalara halde hazır bulunduğundan... ...Hey! diyorlar, hepsi birden... ...hepsini cezbene zannediyor. Değil, böyle duranmış. Bizi diyor, kalbimiz Kuranmış diyor. Bir suyu, o suyu üstüne atarsan neyler? rahatsız ediler. Bu bize rahatsızlığı verildi Böyle üç beş tane sayıyor, onun için reklif yapıyor diyor. Evet. Evet. Onun için kardeşim, bu sohbete emir mi? Pencereyi dışarıya çıkmasın, dedi mi? Bu emirdir. Ehli yani keşif bir kardeşimiz var, dedi. Keşif, değil. Sikli diyor. Ben arkamız olsun. Derekilde. Allah, Allah, Allah. Allah-u Sabrımız ne var? Allah meraklarını olsun. Merak edinme, merak edinme. İşte Allah. Ne? Bir daha ki arkadaşın birisi Allah, Allah, Allah diyor. Dur, dur, dur. Abi şey miske, ne şey miske? Bu saat söyleyince evimiz çıktır, biz şeylerle, sabit böyle şahitlerle ispat şekilde böyle olmaz. Edeb-e riayet edilir, Allah rızası için. يَا اِيُّهَا الَّذ۪ينَ اَمَلُكْرُ اللّٰهِ حَذِّكْرًا كَس۪يرًا اَحْسَقْ شُرْهِ Bu, ...bütün imanlar. Şeref, imanlar. Şeref, iman ile şeref, imanla şeref, İman lübbesinin omuzuna takan kullar. La yönebine, eynebine, bütün kullarla şükrü, iman ile... ...Allah'ın kök zikredeni, zikri kesiliği yapmıyor. sıra... Varun varım. tekrar alan değil. efendim. Evet. Bana zikrin yetişmiyor, hafı sıcaklık. Bin iki bin, iki Ne sen, diyorum, birine, efendim, beraber, yanlış olarak, dedim. Efendim, bu şurada zikreden. Nasıl, o çak, gülmez, o Evet, işte, elime koyuyorum ...Arapça ilim okuyum onun için dedi, işte çok şey vermiyorum. Ne diyorsun sen ya? Biz de onun ...bir tepti çoğu okudum yani. Biz kasıyla okuyun, şu derece koyun zeyse evlesin. Nedir bu kenzi mahfiken... ...nümayan oldun cana... ''Nedir alemde her madenlere kan oldun cana?'' ''Sen ol zatı muallasın, Allah Allah. nazirin yok senin amma. Benzir alemde her muadın lerkân oldun cana Allah. Beni bu var dehrin kimencesini bilmedi dersin Ne dil dilden dile alemde destan oldun cana Demişsin sen sema tu zemine sığmazım asla Nedir müminlerin gönlünde pinhanan oldun cana yakarsın nar hicranı veli aşıklar herdem. Nedir vasılın lagâh, derde derman oldun cana, <Gülüyor> Bu zatinin vücudun mahvedip her varlığın aldın. Ne dir canın da anın yine canım dur canım Allahu. Okay. That's a funny la da da